Ah biz eşekler! Biz eşek milleti de eskiden siz insan milleti gibi konuşurmuşuz. Bizim de kendimize göre bir dilimiz varmış. Konuşmamız müzikten ne güzel, uyumlu, kulağa tatlı gelirmiş. Ne güzel konuşur, ne türküler söylermişiz. Biz eşek olduğumuzdan sizler gibi insanca değil eşekçe konuşurmuşuz. Ama eşekçe yumuşak, tatlı, uyumlu, zengin bir dilmiş. Biz eşek milleti eskiden şimdi olduğu gibi anırmazmışız. Sonradan anırmaya başlamışız. Şimdi biliyorsunuz bütün isteklerimizi, duygularımızı, algılarımızı, acılarımızı, sevinçlerimizi birbirimize ve siz insan efendilerimize anırarak anlatmaya çalışıyoruz. Anırmak nedir? A Ay! A Ay! diye Arka arkaya bir kalın bir ince ağızdan iki uzun heceli ses çıkarmak. Anırmak işte bu. Bizim o zengin dilimiz şimdi kala kala bu iki heceli tek sözcüğe kaldı. Bir yaratık bütün duygularını tek sözcükle nasıl anlatabilir? Nasıl olup da o zengin eşekçe ölmüş bir ölü dil olmuş? Sonra biz eşekler anırmaya başlamışız. Bunu merak etmiyor musunuz? Merak ediyorsanız anlatayım. Kısacası bizim dilimiz tutulmuş. Korkunç bir olayla aklımız başımızdan gidip de dilimiz tutulunca eşekçeyi tüm unutmuşuz. O günden sonra da yalnız anırarak iki uzun hece ile bütün duygularımızı anlatmaya çalışmışız. Biz eşeklerin dilimizin tutulması epeyce eski bir olaydır. Eski kuşaktan bir yaşlı eşek varmış. Bir gün bu eski kuşaktan yaşlı eşek kırlarda tek başına otlamaktaymış. Hem otlar hem eşekçe türküler söylermiş. Bir ara burnuna bir koku gelmiş. Ama güzel bir koku değil, kurt kokusu. Eski kuşaktan eşek burnunu yukarı dikip havayı derin derin koklamış. Hava keskin keskin kurt kokuyormuş. Yaşlı eşek, yok canım kurt değildir diye avınıp otlamaya başlamış. Kurdun kokusu gittikçe artıyormuş. Belli ki kurt yaklaşıyor. Kurt yaklaşıyor demek, ölüm geliyor demek. Eski kuşaktan eşek, kurt değildir, kurt değildir. ...diye kendine avutmuş ama kurdun kokusu da gittikçe ağırlaşıyor. Yaşlı eşek hem korkuyor hem de oralı değilmiş gibi görünerek kendi kendine... ...ay inşallah kurt değildir. Kurt buraya nereden girecek canım nereden beni bulacak diyormuş. Böylece kendi kendine avutmaktayken kulağına sesler gelmeye başlamış. Ama güzel ses değil kurt sesi. Yaşlı eşek kulaklarını dikip sesi dinlemiş. Evet kurt sesi... Gönlü bir türlü kurdun gelmesine razı olmadığından ''Yok canım bu ses kurt sesi değil bana öyle geliyor.'' deyip otlamaya devam edermiş. Ama ses de gittikçe yaklaşıyor. Eski kuşaktan eşek yine avunurmuş. Kurt değildir. Hayır hayır. Kurt değildir kurt sesi olamaz. O korkunç ses büt bütün yaklaşmış. Eşek kendi kendine söylenirmiş. ''Yok yok dilerim bu kurt olmasın. Kurdun başka işi yok da buraya mı gelecek?'' Bir yandan da yüreğini korku sardığından gözü çevresindeymiş. Bir de bakmış karşı dağın tepesinde sisler dumanlar içinde bir kurt. ''Aa!'' demiş. ''Bu benim gördüğüm kurt değil, başka bir şey.'' Başını otlara sokmuş. ''Bana öyle geldi galiba hayal gördüm. Evet evet hayal bu.'' Sonra çalıların arasından koşan kurdu görünce korkusu artmış. Ama kurdun gelmesini hiç istemediğinden yine kendini kandırmaya çalışıyormuş. ''Kurt değildir, inşallah değildir. Başka yer kalmadı da burayı mı buldu gelecek?'' ''Gözlerim iyi seçemiyor da ondan. Çalıların gölgesini kurt sandım ben.'' Kurt yaklaşmış. Aralarında eşek adımıyla üç dört yüz adım kalmış. Eski kuşaktan eşek ''Aman tanrım yoksa bu gelen gerçekten kurt mu?'' ''Hayır olamaz, olmamalıdır. Ah yok yok kurt değildir.'' diye inlemeye başlamış. Kurtla aralarında elli adım kalınca o yine avunuyormuş. Şu karşımda gördüğüm yaratık kurt değildir inşallah. Canım ne diye kurt olsun. Belki devedir, belki fildir, belki başka bir şeydir, belki de hiçbir şeydir. Ama ben de her şeyi kurt görmeye başladım. Kurt sırıtarak yaklaşmış, yaklaşmış. Aralarında ancak birkaç adım kalınca yaşlı eşek... ''Biliyorum bu gelen kurt değil, evet kurt değil.'' Ama ben şuradan azıcık uzaklaşsam kötü olmaz demiş. Başlamış yürümeye. Başını geri çevirip bakmış. Kurt sırıtarak ağzının suları akarak arkasından geliyor. Eski kuşaktan eşek yakarmaya başlamış. Ulu tanrım bu gelen kurt bile olsa kurt olmasın ne olur. Kurt değil canım ben de boşu boşuna korkuyorum. Böyle deyip adımlarını açmış. Kurt da onu izliyormuş. Kart eşek koşmaya başlamış. Kurt da onun ardından koşmuş. Eşek, ah ben ne budalayım diyormuş. Yaban kedisini kurt sanıp kaçıyorum. Hayır kurt değil. Ayaklarının var gücüyle kaçıyor bir yandan da içinden şöyle geçiriyormuş. Kurtsa da kurt değildir. İnşallah değildir. Yok canım ne diye kurt olsun. Başını çevirip arkasına bakmış. Kurdun gözleri ışıl ışıl yanıyor. Eşek dört nala kaçar. Hem de vallahi de kurt değil, billahi de kurt değil. Allah belamı versin ki kurt değil. ...diye söylenirmiş. Eşek kaçmış, kurt kovalamış. Kuyruğunun dibinde kurdun kızgın kızgın solumasını duyunca... ...yaşlı eşek kendi kendine... ...bahse girerim ki bu kurt değil. Kuyruk altında solumalarını duyduğum bu yaratık kurt olamaz... ...diye söyleniyormuş. Kurdun ıslak burnu eşeğin opış arasına deyince... ...yaşlı eşek de sıfırı tüketmiş. Bir de başını çevirip bakmış... ...kurt üstüne atıldı atılacak... Artık adım atacak gücü kalmayan kart eşek, kurdun sert bakışları altında kıpırdayamaz olmuş, oracıkta kalmış. Kurdu görmemek için gözlerini yumup, kurt değil canım boş ver. İnşallah değildir. Sanki ne diye kurt olsun diye kekelemiş. Kurt sağ kabasıda bir pençe atınca oracığa yıkılan eşek. Biliyorum, biliyorum sen kurt değilsin. Arkamda oynama canım katı kılanıyorum. Eşakasını da hiç sevmem. demiş. Azgın aç kurt keskin dişleriyle eşeğin sağrısını ısırmış, budundan büyük bir parça koparmış. Can acısıyla yarı yıkılan eşeğin birden dili tutulmuş. Bildiği eşekçiyi korkudan unutmuş. Kurt boynuna gerdanına saldırmış. Eşeğin her yanından kanlar fışkırmaya başlamış. İşte ancak o zaman eşek ''Aa kurtmuş, aa oymuş, aa.'' Oymış diye bağırmaya başlamış. Kurt onu parçalar o da dile tutulduğundan yalnız o a o iyi. a aaa o iyi diye bağırıp inlermiş. Kurdun dişleriyle parçalanan eski kuşaktan eşeğin dağ taşı inleten son sözleri de bu olmuş. İşte o günden sonra biz eşek milleti konuşmasını söyleşmesini unutmuşuz. Her duygumuzu her düşüncemizi anırtıyla anlatmaya başlamışız. O eski kuşaktan eşek, tehlike kuyruk altına girinceye dek kendini avutup kandırmamış olsaydı, bizler de konuşmasını bilecektik. Ah biz eşekler, ah biz eşek milleti. Esra Bezen Bilgi'ne çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere, neşeli günler diliyoruz. Aziz Nesin aramızda